ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشو الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أما بعد Muallif rahimehullah bizlere bir ayet zikretmiş. Biliyorsunuz bazen başlık olarak başlık zikre diyor. Bazen de başlık zikretmeyip o bölümde direkt Allah Teala'nın kelamından ayet zikre ediyor. Allah'ın hakkında kötü zan beslemek. Bu da tevhidin önemli hususlarından, önemli konularından bir tanesi. Ve burada İbnül Kayyim Rahimahullah'ın nefis bir sözü var. Onu naklediyor bizlere. Yani insanoğlu velev ki lisanıyla, diliyle allah Teala hakkında beslediği zanını dile getirmese bile bazen diyor kalbiyle ne yapar? Veyahut da lisanı haliyle, durumuyla bunu ne var ifade eder. Bundan uzaklaşmamız gerekiyor diyor. İbnül Kayyum Rahimahullah. Yani insan... Özellikle kader konusunda, başına gelen musibetler, belalar konusunda genelde ne var? İmanı zayıfsa insanın diliyle söylemeye cesaret edemese bile kalbiyle beni mi buldu der. Allah Teala bunu niye benim hakkında takdir etti? der. Bunu ağzıyla, diliyle söylemese de hali bu şekilde ne var? mut kadar konuşur. İşte İbn Kayyım rahimehullah diyor ki sen Kendine bak diyor. Hangi kısımdansın? Razı olan, sabreden, Allah hakkında kötü zanlar beslemeyenlerden mi? Yoksa onun hakkında kötü zanlara düşen kimselerden misin? allah Teala şöyle buyuruyor. يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ Münafıklardan bahsediyor. Ali İmran suresinde. Biliyorsunuz Uhud savaşında münafıklar ne yapıyorlar? ordunun üçte birini ayırarak Müslümanları yarı yolda bırakıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi yarı yolda bırakıyorlar. Uhud savaşında. Ve Aleyküm selamlar. Ve Uhud savaşında şehit olan, şehit olarak öldürülen insanlar hakkında da, hakkında da diyorlar ki şayet bize itaat etselerdi, yani bizimle beraber çıksalardı, bu ordudan ayrılsalardı ne yapmayacaklardı? Ölmeyeceklerdi. İşte allah Teala Teala bu ayetle onlara cevap veriyor. Diyor ki, يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ Onlar hiç de hak olmayan, doğru olmayan şeylerle ne yaparlar? Allah hakkında zanlar beslerler. Arapçada arkadaşlar, zan kelimesi bizim Türkçe'de kullandığımız zan manasına da gelmekte. İtikad etmek, inanmak... ...yakin manasına da gelmekte. Tam tersi olarak. Yani zannediyorum... ...dediği zaman Arapça'da insan... ...bizim Türkçe'de bildiğimiz sanmak... ...zannetmek... ...ihtimal racih deniyor Arapça'da. Yani ihtimal. Senin aklında... ...tercih ettin ama bir ihtimal kesin değil. Sanı. Bu manaya da geliyor. Yakin, yani itikad ettiğin manaya geliyor. Ben inanıyorum ki, itikad ediyorum ki... ...bu böyle. Bu şekilde de ne yapıyor... Arapça'da geliyor. Buradaki hangi manada arkadaşlar, buradaki zan? Hangisi? Hangisi arkadaşlar? İtikat. İtikat. Münafıklar, ne yapıyorlar münafıklar? Allah hakkında hiç de hak olmayan inanışlara itikat ediyorlar. Nedir o? Mesela onların şu sözü. Şayet Müslümanlar, o şehit olanlar bize itaat etseydi ne yapmayacaklardı Uhud Savaşı'nda? Ölmeyeceklerdi. Bu Allah hakkında ne nedir arkadaşlar? Kötü bir itikattır. Ha, zan o zaman dikkat edin iki manada. Zan o zaman iki manada kullanılmakta, gelmekte. Kur'an-ı Kerim'de de bunun örnekleri var. allah Teala bazı ayetlerde bazı ayetlerde zan kelimesini itikad olarak, yakın olarak kullanmakta. Bazı e, ayetlerde de uzan zan kelimesi sanmak. sanmak olarak kullanılmakta. Bunların Evet. Yani dediğimiz gibi Arapça'da arkadaşlar zan kelimesi yakin olarak itikad etme manasına da gelmekte. Sanmak olarak zan manasına da gelmekte. Buradaki münafıklar diyorlar ki Uhud savaşında şehit olan, öldürülen insanlar şayet bize itaat etmiş olsalardı ne yaparlardı? Öldürmemiş olurlardı. Allah Teala diyor ki işte böylece onlar yadununu bilâhi, gayr al-hak izan cahiliye. Yaqûlun hâl-lân amin min şey. sonra ardından şöyle derler. Yaqûlun hâl-lân amin al-âmri min şey. Yani bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok. Yani bizim dışımızda olan şeyler. Dikkat edin, kadaya ve kadara ne yapıyorlar? Burada bir dil uzatma var. Allah Teala diyor ki innel emre kulluhu lillah. ki, Bütün emir kime aittir? Allah Teala aittir. Yukhfuna fi enfusihim ma la yubduna O münafıklar yukhfuna fi enfusihim kendi içlerinde bazı şeyleri ne yaparlar? Saklarlar. Ve sana ne yapmazlar? açığa? çıkarmazlar, sana göstermezler. Yequluna leukan lena min emri şey'un um ma qutilna hauna ederler derler ki şayet iş bizim elimizde olsaydı, durum bizim elimizde olsaydı, bizler burada ne yapmazdık? Öldürülmezdik. allah Teala hemen cevap veriyor. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ Ve lev ki siz diyor ey münafıklar. Veyahut da o hakkında konuştuğunuz, şehit olanlar hakkında konuştuğunuz insanlara diyor ki allah Teala, şayet evlerinizde olsaydınız, evlerinizde oturuyor olsaydınız, لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ ila مَدَاجِعِهِمْ Haklarında ölüm yazılan insanlar, evlerinden çıkarak, o öldürülecekleri yerlere ne yaparlardı? Giderlerdi. Heleki evinizde olsaydınız, yani bu savaşa katılmasaydı o insanlar, Allah-u Teala'nın haklarında o ölüm yazdığı insanlar, ne yapardı diyor? O öldürülecekleri, şehit düşecekleri yerlere ne yapardı? Çıkar, giderler ve orada öldürülüyorlardı. Vale ipteli yallah maafi İşte Allah Teala böylece ne yapıyor? Sizlerin kalplerinizi, kalplerinizde olanları imtihan ediyor. Vale umah samafi kulub ve kalplerinizi temizlemek istiyor. Vallahu alimun bilati sudur. Allah kalplerde olanı, göğüslerde olan ne var bilir. İmru Kayım Rahimullah burada çok e, bu konuyla ilgili yani en kapsamlı, en geniş konuşan lardan bir tanesi. Yani Allah hakkında insan nasıl kötü zan besleyebilir? Yani nasıl yanlış itikatlara sahip olabilir? Bunu çok ayrıntısıyla tafsili lezikre diyor. Yani bunun en e, göze çarpan mevzu bu konuda kader konusu, kadâ konusu. Ama bunun dışında da insan ne yapabilir arkadaşlar? Mesela Allah Teala kendinden haberler vermiş. Kendi isim ve sıfatlarını zikretmiş Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde. Öyle değil mi? Bunları kabul etmeyen de allah Teala böyle diyor ama evet Kur'an-ı Kerim'de böyle zikrediliyor ama allah Teala böyle değildir. Bu sıfatlara sahip değildir. Bu isimleri yoktur gibi söyleyenler de neye düşmüş oluyor arkadaşlar? Yanlış itikada. Allah hakkında yanlış itikada, yanlış zanla düşmüş oluyorlar. Şimdi İbnül Kayyim Rahimahullah'ın o sözünü e, okuyalım burada. Ondan sonra devam edelim. Evet. İbnü'l Kayyim ilk ayetin tefsiri hakkında şunları söyler. Söz konusu bu zam açıklanırken onu Allah subhanehu'nun Resulüne yardım etmeyeceği Resulullah'ın bu işinin dininin dağılıp yok olacağı ile tefsir olunmasını olunması yanı sıra Evet. İyi ki arkadaşlar bu ayette münafıklar diyorlar ki Allah Teala Resulüne yardım etmeyecek. Allah Teala Rasulüne yardım etmeyecek. Onun bu getirdiği din, onun getirdiği bu tebliğ ne yapacak? Yok olacak. Ortadan kalkacak, unutulacak. Bu nedir arkadaşlar? Dikkat edin. Kötü bir itikattır. Evet. Onun sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin uğradıkları belanın Allah'ın kaza ve kaderiyle olmadığı ve Allah'ın bunda bir hikmetinin bulunmadığı şeklindeki zan ile tefsir olunduğu görülür. Evet. Bir de nedir arkadaşlar? Kötü zan beslenen kaza ve kader. Yani başına gelen bir musibette bir sıkıntıda Allah Teala'nın ne yapmadı bunu takdir etmediği bugün de ne var arkadaşlar ümmet içinde İslam ümmeti içinde hatta bugün üniversitelerde bu okutuluyor diyorlar ki kulun yaptığı fiilleri Allah Teala ne yapmaz bilmez takdir etmez bu acizliktir aslında değil mi Allah Teala acizlik nispet etmek ancak diyorlar kul ne zaman o fiili yapar işler o zaman yaptıktan sonra Allah Teala onu bilir yani bu cehalettir. Değil mi? Allah Teala'yı hakkıyla bilmemektir. İşte Mekke'li müşrikler de böyle söylüyorlar. Bir diğer söyledikleri şey arkadaşlar Allah Teala'nın emirlerinin hikmetli olmadığı. Bugün de aynı şey söyleyenler yok mu? Diyorlar ya bu asırda bu çağda Allah Teala'nın bu emri, bu buyruğu işte yani uygun değil. Ama bizler biliyoruz ki arkadaşlar Allah Teala'nın bütün emirleri bütün bizden istedikleri ve yapmamızı yasakladığı bütün yasakları nedir arkadaşlar? Bir hikmete bağlıdır. allah Teala'nın isimlerinden bir tanesi nedir arkadaşlar? Hakim. Hakim. Ne demek hakim arkadaşlar? Hakimin bir manası arkadaşlar hakim. Hükmeden, hüküm veren. Hükmü kim verir arkadaşlar? allah Teala verir. İkinci manası, bütün işleri, bütün işleri hikmetle yapar. Bütün işleri hikmetle yapar. Yani biz onu bilsek ya da bilmesek. Bilsek ya da bilmesek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının o gün için, o günün şartlarında hikmetini bilmediği şeylerin birçoğunu biz bugün ne yapabiliyoruz mesela? Bilebiliyoruz değil mi? Ya yani Tıbbın, teknolojinin ilerlemesi bize bazı şeyleri ne yapabiliyor? Ortaya çıkarabiliyor. Bizden sonraki insanlara da bizim bilemediğimiz bazı hikmetler çıkabilir. Neler ki bu hikmetlerin sırrını biz keşfedemezsek bile, bizim için bunlar bilinmese bile bizler iman ediyoruz ki Allahu Teala'nın bütün fiilleri nedir arkadaşlar? Hikmetli. Hikmetlidir. Yani diyemez bir kimse, bu yani insanın tabiatına aykırı, insanın yaşadığı dünyaya aykırı yok. Çağa aykırı diyemez. Hikmetin diğer bir manası hakimin Allah Teala hakim, hakimdir, hüküm verendir, hikmetle emredendir. Ve yaptığı bütün işler nedir arkadaşlar? Muhkemdir. Ne demek muhkem? Sapa sağlamdır yani. Sapa sağlamdır. Bakın Allah Teala yere göğe bakın. Onda bir kusur bulabilir misiniz değil mi? Gökyüzüne bir bakın. ramin futur. <gülüyor> yaptığı bütün emirler olsun, bize emrettiği emirler olsun. Hepsi nedir arkadaşlar? Muhkemdir. Evet, devam edelim. Ve yine bu zan hikmetin inkarı kaderin inkarı, yanı sıra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işinin, dininin bütün dinlere üstü geleceğinin inkarı ile de tefsir olunmuştur. Evet. İşte bu zan, Fetih suresinde buyrulduğu gibi, münafıkların ve müşriklerin Allah-u Teala'ya karşı besledikleri kötü zanlarıdır. Gerçek şu ki, bu kötü zandır. Çünkü o, Allah subhanehu'nun güzel isimlerine, yüce sıfatlarına ve her türlü kusur ve kötülükten uzak olan zatına yaraşmayan, onun hikmetine, onun övülmüşlüğüne ve onun dost doğru sadık vadine yakışmayan bir zandı. Öyleyse her kim, batılın gelip hakkın yerini büsbütün alacağını, bununla beraber hakkın da zamanla yok olup gideceğini zanneder. Yahut hadislerin Allah'ın kazası ve kaderiyle, gerçekleştiğini inkar eder ya da onun takdirinin övülmeye layık kapsamlı bir hikmet gereği gerçekleştiğini inkar edip bunun öylece bir dilemeden ibaret olduğunu iddia ederse işte bu küfredenlerin zanlıdır. Ateşe girecek olan o kafirlerin vay haline. İnsanların pek çoğu gerek başlarına gelen kendileriyle sınırlı işlerde olsun Gerekse kendileri dışındakiler hakkında yapa geldiği fiillerinde olsun. Allah hakkında kötü zanda bulunup dururlar. Burayı bir daha kıyalım. Bakın dikkat edin. Ne diyor İbnül Kayyım rahimahullah? İnsanların çoğu. İnsanların pek çoğu gerek başlarına gelen kendileriyle sınırlı işlerde olsun. Gerekse kendileri dışındakiler hakkında yapa geldiği fiillerinde olsun. Allah-u Teala'nın o insana vermiş olduğu başına gelen olaylarla alakalı... ...yahut kendisinde değil de başkasında gördüğü olaylarla alakalı, insanların çoğu nasıl düşünür? Evet. Kendisi bundan selamette olan kişi ise ancak Allah'ı onun isimlerini, sıfatlarını, hikmetinin ve övülmüşlüğünün nice olup... ...neleri gerektirdiğini kavrayan kimsedir. Evet. Öyleyse öz akıl sahibi olup daima kendine karşı nasihatçı olan kimse buna özen göstermeli. Allah'a dönüp tövbe etmeli ve Rabbi hakkında bulunmuş olabileceği kötü zannından dolayı ondan barışlanmasını istemelidir. Şayet herhangi bir kimseyi araştıracak olsan onun kaderi itham edip ayıpladığını cereyan edene karşı ileri geri konuştuğunu şunun şöyle olması lazımdı dediğini görürsün. Yani kaderle alakalı burada münafıkları bize anlattık zikrettik. Bir diyor, diyor ki yeryüzüne kime bakarsan bak çok ya da az insanların ne olduğunu görürsün arkadaşlar diyor. Kaderle alakalı şunun şöyle olması gerekiyordu. Bu böyle olsa daha iyi miydi gibi haddini bilmeden kulluğunu idrakten dışarı çıkıp ileri geri konuşan bazı insanları görürsün diyor. Evet. Böylece kimisi takdir olunanı az bulandır. Kimisi çok. Evet. Kimisi takdir olunanı az bulandır. Kimisi de çok bulandır. Yani başına gelen olayı ya az görür, verilen nimeti, rızkı, ya ben bunu mu hak ediyorum? Ben bundan daha iyisini hak ediyorum. Değil mi? Bilgim çok zekiyim. Toplumdaki prestijim çok... Bu bana yapılır mı? Evet. Yahut da başkasına verilen çok görebilir. Ya bu adam da aslında bunu hak etmiyor. Bu kadar çok da yani nasıl oldu da Allah falan buna böyle verdi? Evet. Kendini yokla bakalım. Acaba sen bunlardan uzak kalan selamette birimiz. Evet. Bu son cümle çok önemli arkadaşlar. Ne diyor İbn Kayyım İbrahimullah? Evet. Kendini yani... yokla bakalım. Acaba sen bunlardan uzak kalan selamette biriniz? Evet. Diyor kendini şöyle bir silk, yokla. Yani kalbin ne diyor? Yani dilinin lisanının ne söylediği önemli değil. Kalbinde ne hissediyorsun? Tabii çok insan diliyle Rabbimize hamdolsun çok şükür de, diyordur ama kalpten ne hissediyorsun? Sen diyor bunlardan selamette misin? Değil misin? Buna göre kendini ne yap? Bir tart. Devam et. Ondan kurtulursan büyük bir şeyden kurtulursun. Aksi halde ise kurtuluşa ereceğini sanma. Evet. Burada bir beyti getiriyor. <gülüyor> Fe in tencu minha tencu azimetin. <gülüyor> Fe diyor bu beladan Allah hakkında kötü düşünme, kötü itikada sahip olma musibetinden kurtulursan eğer çok büyük bir beladan kurtulmuş olursun diyor i̇bn Bu şiiri getiriyor bize. Ve illa şayet bundan kurtulmazsan yani senle beraber aklında, zihninde, kalbinde böyle arızalar, böyle problemler geziyorsa diyor ki İbn-i Kayyım seni kurtulan bir adam olarak görmüyorum. Yani kurtulamazsın. Kutlamasın diyor. Özellikle vurguladığı hususlara dikkat edin arkadaşlar İbn-i Kayyım olan Kader konusu, hikmet konusu, bir de allah Teala'nın bu dine, Resulüne yardım etmeyeceği konusu. Yani bu üç meseleye de baktığınız zaman kendi hayatınızda bunun neyini görüyorsunuz arkadaşlar? Fezahullerini görüyorsunuz veyahut da insanların bu konularda konuştuğunu görüyorsunuz değil mi? mesela özellikle kader konusunda, bugün birisi zikretti bana, ya diyor, bizim oralarda, memlekette diyor, eğer diyor adamın diyor kız çocuğu olursa diyor, adam diyor hanımını, veyahut da işte altı ay konuşmaz, yahut hatta anasının babasının evine geri gönderir diyor. Hala böyle insanlar var. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bunlardan bahsetmiş. Mekkeli müşrikler de var. Ama 2000'li yıllara gelmişiz, hala bu itikada sahip olan insanlar var. Sanki o çocuğun cinsiyeti kime bağlı? Kadına bağlı ya da erkeğe bağlı. Onların elinde. Burada ne var arkadaşlar? Kader'e bir bu, bu, bu, başkaldırma bu, bu, bu, bu, bu, var. Bir evet. Şey Demek ki kader konusunda insan ne yapmalı arkadaşlar? Bilmeli ki, evet. iman etmeli ki allah Teala allah Teala önümüzdeki hafta gelecek kader konusu. İnsanları yaratmadan, mahlukat yaratmadan önce her şeyi takdir etmiştir. Belirlemiştir. Bize düşen ne yapmaktır? İtaat etmektir. Sabretmektir. Başa gelen belalarda, musibetlerde. İkinci konu hikmet konusu. Deminden söyledik. allah Teala hakimdir. Hüküm verendir. Verdiği hükümler, emirlerin hepsi hikmete bağlıdır. Ya nasıl olur da işte kadınlar bu çağda artık kapanır? Öyle bir şey mi kaldı artık? Değil mi? Yahut Artık yani nasıl olur da insanlar oruç tutar, hele hele yaz günlerine denk gelen bu aylarda, bu senelerde oruç tutmamız istenir, aç kalınır gibi. allah Teala'nın emrettiği bu emirlerin altında hikmetin olmadığını söyleyen şeyler vardır. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? يَذُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقْ ظَنَّ cahiliye. <الْجَاهِلِيَّة> Bunların hepsi cahiliye itikadıdır. Bunların hepsi Allah hakkında allah Teala'nın hakkında kötü itikatlardır, kötü inanışlardır. Güzel Rabbimiz bizleri bu tür yanlış e, itikattan, yanlış görüşten ne yapsın? Kurtarsın. Muhafaza eylesin. İbnül Kayyım Rahimahullah'ın dediği gibi Fettiş nefseke Kendini şöyle bir sorguya çek. Yani kendini şöyle bir tart. Neredesin? Ne yapıyorsun bu konuda ve diğer konularda? Sen diyor Allah-u Teala'nın kaderine ve kazasına razı olanlardan mısın? Yoksa isyan edenlerden, itirazda bulunanlardan, yanlış itikadlarda bulunanlardan mısın? Herkes bu soruyu kendine sorsun. Bu şekilde de bunun gereğince kendini ıslah etsin. Bu hafta kader konusuna geçmeyeceğiz. Çünkü uzun bir konu olacak. Önümüzdeki hafta kader konusuna, kaderi inkar edenlerle ilgili gelen bahse değineceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve tuğbu uleyk.